1417 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Hazreti Ali'ye zikir ve duaları öğretmeleri, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün bana, ey Ali, sana 5000 bin koyun mu vermemi istersin yoksa dünya ve ahiretin için faydası dokunacak beş kelime öğretmemi mi, buyurdular, ben, ey Allah'ın Rasulü, 5000 bin koyun az bir şey değildir ama ben o beş kelimeyi öğrenmek isterim, dedim, bunun üzerine ey Ali Elahüm mağfir Zembi, ve vess li hului ve taybi kesbi ve kannini bi marazekteni ve la tüsib kar ila şeyin sarrafte anni ey Allahım günahlarımı affet ahlakımı güzelleştir ve bana helal kazanç ver bana verdiğin rızıklarla yetinmemi sağla ve kalbimi de yasaklamış olduğun amellere meylettirme, de buyurdular